Borç verilen paranın zekatı olur mu hocam? Ee, Hanefi mezhebinde alacaklar kısımlara ayrılmış. Eğer alacağımız kesinse, yüzde yüzse onun zekatını vermemiz gerekir. Alıp almayacağımız belli değilse onun zekatı verilebilir veya da alındıktan sonra verilir. Ama e, kesin alamayacağımızı biliyorsak adam bu borcu vermez diyorsa onun zekatı verilmez. Şafi mezhebinde zaten ee, borcun bir e, adamın borcu varsa bir etkisi yoktu. Tabii alacak e, alacak e, alacağı varsa onu da zekatını vermesi gerekir.